Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akün İlhan. Ben Nuran Yüce. Ee, bu hafta bir etkinliğimizden haberdar etmek isteriz dinleyicilerimizi. programda da öyle başlamak isteriz. Ee, bu sene Su Hakkı kampanyası olarak ilk defa bir yaz kampı düzenliyoruz. Büyükada'da düzenliyoruz. Kartal Belediyesi'nin destekleriyle birlikte Kartal Belediyesi'nin sosyal tesislerinde gerçekleşecek 19-20-21 Ağustos. Tarihlerinde ee, biraz heyecanlıyız tabii ki. Üç günlük bir kamp. Ee, herkes çadırını alıp getirecek. Gece konaklamaları çadırda yapacağız. Ee, biraz programdan bahsedeyim hızlıca. Hı -hı, ee, evet. 19 Ağustos Cuma akşamı başlıyoruz. Ee, i̇lk toplantımız İstanbul'un su yolları ve çeşmeleri. Profesör Doktor Murat Güvenç Kadir Has Üniversitesi'nden ee, Korhan Gümüş. Ee, açık Radyo Dinleyicileri Tanır programları var. Ee, devamında bir müzik dinletimiz olacak. Sinan ve Deniz bizlerle birlikte olacak. 21 Ağustos Cumartesi günü sabah 10'dan itibaren toplantılara tekrar başlıyoruz. Mitoloji ve Felsefe'de Su, Ekoloji Felsefesi başlığı altında ee, Profesör Doktor Sinan Özbek, ee, aynı zamanda Doçent Doktor Ferda Keskin bizlerle birlikte olacak. Ee, saat. E 13'ten sonra yani öğleden sonraki toplantılarda kapitalizmin ekolojik yıkımı adlı bir toplantımız var. Buna İrlanda'dan kardan önce insan e, koalisyonundan bir e, aktivist Mehmet da e, ve ben konuşmacı olarak katılacağım. E, devamındaki toplantı Türkiye'de ve dünyada su hakkı mücadelesi. Bu iki bu toplantıda. İki konuşmacımız var. İkisi de SUAK kampanyasından biri Akın İlhan, biri de Özdeş Özbay. Akşam ise bir belgesel izleyeceğiz. Bu da Hrant Dink Vakfı'nın hazırlamış olduğu Habab Çeşmeleri belgeseli. Arkasından da yine Hrant Dink Vakfı'ndan Zeynep Taşkın'la belgesel üzerine sohbet edeceğiz. Pazar günü ise sabahtan bir toplantımız var. Kuzey Ormanları savunusundan Mehmet Baki Deniz e, ve Su Hakkı kampanyasından e, benim yer aldığım İstanbul'un su sorunlarını konuşacağımız bir toplantı. E, ve devamında nasıl bir Su Hakkı mücadelesi atölyesiyle etkinliği kapatacağız. E, bu etkinliğe katılmak istiyorsanız mutlaka www Nokta, ...suhakki.org nokta sitesindeki başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Çünkü e, hem çadır alanının sınırlı olması hem de Kartal Belediyesi'nin desteğinin e, de sınırlı olması nedeniyle... ...maalesef herkese e, açık bir etkinlik değil. Mutlaka başvurularla e, katılım gerekiyor. E, programın sonunda belki bir daha bu duyuruyu yapma imkanımız olur. Evet. Şimdi bu duyurudan sonra esas bugünkü ele alacağımız konuya gelelim. Toprak kiralamalarından bahsedeceğiz dünya çapında ve Türkiye'de de. Bu meselenin hem dünya boyutu var hem Türkiye boyutu var dediğimiz gibi dünyada pek çok gelişmiş ülke gelişmekte olan ülkelerin topraklarını kiralıyor. Yine ülkelerin kendi içlerinde de devletin tanıdığı imtiyazlarla gerçekleşen toprak kiralama vakaları var. Bu Türkiye içinde geçerli. Türkiye hem Sudan gibi ülkelerde yardım adı altında e, toprak kiralama yapıyor. Böyle hamleler içerisinde. Hem de e, Türkiye'nin içinde verimli tarım arazileri maalesef büyük sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor. Toprak deyince akla sadece bitkinin dikildiği karışım gelmemeli. Toprak aynı zamanda tabii suyu da içeriyor. Ve gasp edilen toprakların hemen hepsinde su varlıkları görece daha fazla. Suya erişimde fiziksel engeller daha az. Ve bir yerdeki toprağı kiralayan şirket ya da devlet aslında oranın da suyunu kiralamış oluyor. Dolayısıyla toprak ve su gaspı aslında büyük oranda kesişiyor. Evet şimdi bir miktar şeye bakalım öncelikli olarak toprak tarımsal toprak dediğimizde hı hı. E, neyi anlatıyoruz gıda ve tarım örgütünün yaptığı tanıma göre tarımsal toprak tarım yapmaya elverişli topraklar sürekliliği olan ürünlerin bulunduğu topraklar yani uzun yıllar yeniden dikim e, gerekmeyen uzun dönemli ürünlerin yetiştirildiği topraklar ağaç çalı gibi ve kalıcı otlaklar ve çayırların toplamından oluşuyor. Böyle hmm. bir tanımı var e, ama toprak aynı zamanda buradaki tarımsal odaklı tanımların dışında az önce Akgün'ün de söylediği gibi su demek, iklim hmm. demek e, bütününü kapsıyor. Yüzey suları ve yeraltı suları ve tüm bu suyun döngüsünün sonucunda oluşan iklim hmm. olayları toprağın üzerinde yetişen e, bitkiden insanına kadar... ...değişip dönüştüğü bir e, bütünlükten bahsediyoruz. Bu fiziksel tanımların yanı sıra buna toprak üzerindeki yaşayan canlıların... E, ...insanların ve onların kültürleriyle bir bütün olarak e, değerlendirilmesini de eklemek gerekiyor. Yani aynı zamanda toprak aynı sosyal Hı. ve kültürel bir e, varlıkta diyebiliriz. Gittikçe evet. genişletiyoruz yani. Evet. Şimdi dünya ölçeğinde toprak gaspına baktığımız zaman... Şunu görüyoruz devlet ya da şirket tarımsal toprağa oraya bağlı yaşayan ve geçimlik tarımla hayatını kazanan yerel topluluklara haber bile vermeden onlara danışmadan onaylarını almadan satın alma yoluyla veya bazen çok uzun vadeli kiralama yoluyla el koyuyor diyebiliriz. İşte buna biz toprak gaspı diyoruz aslında kiralama veya satın almadan çok bu bir gasp. Toprağa gasp eden şirket ister kamu olsun ister özel olsun buradan kar elde ediyor. Ancak bunun bedelini yerel halk ödemek zorunda kalıyor. Bu da tabii en başta ekolojik adaletsizlik demek. Hı hı. Ee, biraz sonra daha fazla açmaya çalışırız ama yine akılda tutmak adına söyleyelim. Ee, şimdi tabii ki bizzat topraktan geçimini sağlayanlar açısından e, bu gasplar birinci derecede etkileyen unsurlar. Hı hı. Ama işte büyük arazilerin endüstriyel tarım. Amaçlı kiralanması evet. e, ya da işte bu tarım alanların e, farklı nedenlerle azalması e, meselesi sadece o yerelde yani geçimini bizzat topraktan sağlayanlar açısından değil o coğrafyada yaşayan hatta e, gelecek nesiller açısından da hı hı. E, bir gasp oluşturduğunu e, belirtmekte fayda var. Evet şimdi e, gaspın çeşitli nedenleri var tabi. Yani buna neden olan toprak gaspına, su gaspına neden olan çeşitli faktörler var. Bunları böyle hepsini söylemeye imkanımız, zamanımız yok. Ama genelde işte bizim ilgilendiğimiz ve bu konu hani bu programda esas olarak üzerinde duracağımız şey... ...verimli tarım toprakları üzerinde gıda üretmek yerine yakıt ve küresel pazarın taleplerini karşılamaya yönelik endüstriyel tarım yapılması... Gıda güvenliğinin yani yeterli, yeterli miktarda ve kalitedeki gıdaya erişimin önündeki en büyük engel olması. Biz daha çok buna şey yapacağız yoksa hani kentleşme işte endüstrileşme gibi pek çok sebep sayabiliriz toprakların tarımsal toprakların azalmasını. Evet ee, şimdi bir takım verileri ifade edelim. Dünyada sadece son birkaç yılda 50 milyon hektarın üzerinde tarım arazisinin yabancı firmalara ülkelere kiralanması kiralanmış Ve bu toprakların %70'i Afrika'da, hı hı. Sudan, Mozambik, Kongo, Kenya, Etiyopya gibi e, ülkelerin topraklarında gerçekleşmiş. E, ucuza elden çıkarılan ülkelerin başında bunlar geliyor. E, tarım topraklarını uzun vadeli kiralayan veya satın alan ülkelerin başında ise nüfusu kalabalık ya da su kaynakları kısıtlı olan Çin, Hindistan, Güney Kore, Katar Emirliği ve Körfez ülkeleri gibi ülkeler var. Bunun arasına Türkiye'yi de tabii ki ekleyelim Sudan örneğinden yola çıkarak. Evet, bu ülkelere çok uluslu şirketleri de eklemek lazım. da. Biz sadece ülke olarak bakmamak lazım. Satın alınan ve kiralanan topraklarda elde edilen ürünler genellikle üretilen ülkenin dışına çıkarılıyor. Bazı ülkeler kendi ihtiyacı olan ürünleri burada üretiyor ve alıp kendi ülkelerine götürüyorlar. Bazı ülkeler veya çok uluslu şirketlerse bu topraklarda biyo yakıt üretmek üzere endüstriyel tarım yapıyor. Dünyada tabi bu arada bütün bunlar olurken bir milyar aç insanın olmasının temel nedenlerinden birisi de bu tip arazi satın almaları veya kiralamaları diyebiliriz. Çünkü kendi topraklarını satan veya uzun vadeli kiralayan ülkelerin insanları maalesef büyük açıklarla. Hı hı karşı karşıya. Hatta bu üretim merkezlerinin e, yani kiralanan e, topraklarda yapılan üretim merkezlerinde kendi havaalanları olduğu da e, söyleniyor. Hı -hı. Hollanda örneğin e, Afrika'daki topraklarda ürettiği ürünleri direkt Hollanda'ya e, sefer Hı -hı. E, götürebilmek için havaalanında inşa etmiş o e, bölgeler içerisinde. Evet. Yani direkt bir şey var yereldeki insanların ya da o ülke insanının bu üretimden e, ...faydalanmaması söz Hı -hı. konusu. Hiçbir şekilde ulaşamıyorlar bu Evet. Şimdi başta Via Campesina, La Via Campesina olmak üzere yüzlerce kuruluş bu tip toprak gaspına 22 Nisan 2010'da yayınladıkları bir bildiriyle karşı çıkmışlardı. Onların taleplerinden kısaca bahsedebiliriz. Onlar şöyle diyor. Araziler yerel toplulukların elinde kalmalı. Eşitlik içinde toprak ve doğal kaynaklara ulaşım için gerçek bir toprak reformu uygulanmalı diyor. Yine tarımsal çevresel ilkelere göre çalışan köylülerin, küçük üreticiler, balıkçı, çobanlar bunların kuvvetle desteklenmeleri gerekiyor. Katılımcı araştırma ve eğitim programları desteklenerek küçük ölçekli gıda üreticileri herkes için bol ve sağlıklı gıda üretmeli diyorlar. Evet. Tarım ve ticaret politikalarını halkın katılabilmesi ve yararlanabilmesi amacıyla gıda egemenliğine sahip çıkacak e, yerel bölgesel pazarları destekleyecek şekilde düzenlenmeli. Diyorlar. Yerel halkın toprak su ve biyo çeşitliliği denetlemesini sağlayacak şekilde topluluk yönetimi yönetimli gıda ve çiftçilik sistemleri desteklenmeli. Şirket ve diğer güçlü aktörlerin yani buradan kastedilen devlet e, kurumları e, tarımsal kıyı ve otlak alanlarını ormanlar ve sulak alanları ellerine geçirmelerini engelleyecek zorunlu düzenlemeler sağlamlaştırılmalı diye e, takım talepler sıralamışlar tabii şimdi iklim krizinin de büyümesiyle birlikte e, programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi biz biraz bu toprak gaspının e, önemli faktörlerinden birisi olan yakıt üretimiyle ilgili birazcık konuşalım. Ee, i̇klim krizi büyüyor ve biyoyakıt üretimine yönelen şirketler ve devletler toprak gaspı için bir başka bahane bulmuş oluyorlar. Uh -huh. yakıtlar deyince aklımıza işte mısır, şeker kamışı, soya fasulyesi gibi bitkiler gelmeli. Bunlar normalde hani yenilebilen bitkiler ama e, yüksek enerjiye de sahip. O nedenle e, üretilen yakıtların işte bu petrol, kömür gibi fosil yakıtlara kıyasla. Biyo yakıtların daha ser, Sera gazına daha az Etkide bulunduğu söyleniyor Ancak bunların Biyo çeşitliliğe ve tarım alanına verdikleri Zararın faturası aslında çok daha Yüksek bunu da söylemeden geçmeyelim Evet yani bu Temiz enerji bu ee, evet. iddiasıyla sürlen e, ve yeni evet. enerji ee, ben onu hı. söylemekte zorlandığım için <gülüyor> ee, enerjinin biyo yakıtın Aslında temelde e, bir farklı soruyla e, karşılık bulması gerekiyor tarım alanları insanların e, canlıların e, gıdası için mi Kullanılacak hı hı. yoksa benzinlere Yakıt mı oluşturacak ee, Bunun e, bu ikilemde Kaldığımızda genelde e, Egemen olan e, piyasa oluyor Ve evet, açlık e, ürün fiyatlarında Artış gibi Çok sayıda olumsuz sonucu oluşuyor e, evet. Bu Açıdan baktığımızda Brezilya örneğin şeker kamışı açısından hmm. baskı altında. Amerika'da mısır ve soya fasulyesi, Avrupa'da keten tohumu, Asya'da hurma yağı, Hindistan'da jatrofa yağı gibi biyoyakıt için kullanılan bitkilerin tarım alanlarının her geçen gün hmm. arttığını görüyoruz. Buna karşı da özellikle Latin Amerika ülkelerinden güçlü itirazlar yükseliyor. Eva Morales böyle hmm. bir çıkış. Yapmıştı sen İnsanlar değil ki... arabalar önce geliyor Ancak bizim için yaşam ne kadar Arabalar için ne kadar önemli Demiş Yaşamın öncelikli arabalarınsa ikinci olduğunu Söylüyorum Böyle olması Hı -hı. gerekir demiş ama Mevcut düzende maalesef tam tersi gibi görünüyor Evet bir ara mı verelim Sonra evet. sanal suyu Evet sonra devam ederiz için. ikinci bölümde Şimdi Boy Outside'dan dinliyoruz River Runs to the Sea that I'm gonna send to my friends I'll be back someday but I don't know when I like it here the beer's cold and the coffee's good still I change my mind more than I should alright Too clear It'd be light till ten I'll leave them behind Put them in the locker Don't go go They've been floating around Like oxygen in blood Show ourselves one more time What's further on down Give ourselves one more fight I'll meet you at the end of the night And talk about love going hard And how I want the other life I may stumble around But honey, I ain't running out Cause I've been searching the words I've got these to hoops coming out my chest and I've got time on my side no place I've got to be except with you down the water where the river runs to the sea in the let's show ourselves one more time let's further on down Evet su hakkında bu hafta toprak gaspından ve ona bağlı olarak su gaspından da bahsediyoruz. Şimdi değişik ülkelerden örnekler verdik. Dünyada pek çok ülke gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin topraklarını kiralayarak veya bazen satın alarak uzun vadeli süreler içerisinde Tarım yapıyorlar. Evet. Bu tarımın nedenleri her zaman endüstriyel tarım deyince yani sadece şey diye düşünmeyelim. İşte mısır falan gibi yenilecek şeyler değil veya pamuk gibi kullanabileceğimiz ürünler değil. Aynı zamanda biyo yakıt olarak da kullanılabilecek şeyler. Şimdi bir yandan da şöyle bir iş yönü var bu işin. Toprak gasma içinde sanal su ihracatı çok önemli bir yere sahip. Çünkü bir ton patates diyelim ithal eden bir ülke. Bir ton patatesi üretmek için kullanılan suyu aslında ithal etmiş oluyor. Aslında sanal su kavramının tohumları da ilk kez 70'lerde İsrail'de ortaya atılmış. 1970'lerde toprak ve su varlıkları oldukça kısıtlı İsrail'de biliyorsunuz. Ve e, bu suyu fazlaca tüketen tarımsal ürünleri başka ülkelerden ihraç etme yolunu seçmeye başlıyorlar ve sonra... Bu sanal su kavramı artık dünyanın pek çok ülkesi, ülkesi tarafından kabul edilmeye ve buna göre işte bu toprak gaspları başlıyor. Evet aslında sanal su ticareti küreselleşen ekonomi ile birlikte büyük Hı -hı. hacim kazanmış durumda. Evet. Bu trafiğinin altının çizdiği önemli bir nokta var. Ee, tehlikeye dikkat çektiği bir nokta var. Su kaynaklarının fiziksel engeline yani kısıtlılığına takılmadan işleyen e, bir küresel su pazarının ortaya çıkmış ...olmasından bahsediliyor. Evet. Burada kastedilen şu... E, ...aslında Konya'da... ...Konya Ovası... E, ...geniş bir tarım arazisi... Hı. ...ama su açısından çok da... E, ...şey değil, verimli değil. Evet. O araziye uygun nitelikte... ...ürünler yetiştirmek zorundasınız. Susuz tarım mesela. Evet, Aynen. rasyonel olan Hı. budur. Ama... E, projelerden Konya Konyalovası için geçerli olan mavi tünel projesi vardı oraya su aktarırsanız Hı -hı. E, orada sul tarım yapmaya başlayabilirsiniz Bu da küresel çapta değer ifade eden ürünler e, üretmeniz anlamına gelir Pamuk Kısa dönemde misiniz? Evet Hı -hı. ya da işte biyo yakıtlar için e, enerjin bitkileri üretebilirsiniz evet. Bunlar kısa dönemde gelir getirici ee, şeylerdir, üretim biçimleridir. Hı -hı. Türkiye bu açıdan böyle değerlendirilebilir yakın tarihler içerisinde. Ee, biyoyakıt e, cenneti falan diye. Ama uzun dönemli bakacak olursak bu e, Hı -hı. hem oradaki insanların hem Türkiye'deki e, genel nüfusun e, geleceğini bugünden aslında yok etmek Aynen. anlamına gelir. Karartmak anlamına geliyor. Aynen. Şimdi bu konuyu örneğinden sonra Tekrar bir dünyaya bakarsak Almanya'da, Avusturya'da pek çok ülkede İsveç, İsviçre, İngiltere falan gibi. Bu ülkelerde e, üretilmesi için gereken su ihtiyacı fazla olan ürünler hep söylüyoruz pamuk, mısır, soya fasulyesi gibi. Bunların %50 ile %80'i arasındaki bir oranı başka ülkelerden ithalat, ithalatla e, karşılanıyor. Bu ülkeler kendi topraklarında bulunan suyu daha az kullanmak amacıyla gıda ve Tekstil alanlarında özellikle ithalat yapmayı tercih ediyorlar. Yine e, Zimbabwe, Zambiya, işte Vietnam, Bolivya, Brezilya gibi e, ülkelerde ise hatta Amerika Birleşik Devletleri de bunların içinde. Bunlarda ise neredeyse tamamen kendi su kaynaklarıyla bu ihtiyacın karşılandığını görüyoruz. Türkiye'de, Türkiye'ye baktığımızda da sanal su ihtiyacı yapan, iht ihracatı yapan ülkelerden birisi Türkiye. Su ayak izi'nin yüzde 85'ini kendi su varlıklarından karşılıyor. Kişi başına düşen yıllık su ayak izi rakamı ise 1600 metreküp. Türkiye'nin yine tarım ürünü üzerinden yaptığı sanal su ihracatı da yılda 9.81 ciga. Yani bu ciga e, dediği e, metreküp ciga me, metreküp dediği şey e, buna ne denir? Bir katrilyon mu denir? Bir katrilyon metreküpe geliyor. Endüstriyel ürünle yaptığı sanal su icra, ihracat oranı ise 1.07 gigametre küpmüş. Evet. O, bu verileri de WWF'den almıştık. Onları da sizlerle paylaşalım. Dedik. Evet. Hı -hı. Şimdi e, ülkeler hem kendi topraklarını e, gasp ediyor... Muhtelik evet. nedenlerle evet. maden, enerji, kentleşme ee, hem de başka ülkelerin topraklarını gasp edebiliyor. Evet. Bu örneğin Türkiye içerisinde Sudan'ın e, topraklarını 99 yıllığına e, özellikle ihracat... ...temelli ürünlerin üretilebilmesi için kiralaması meselesinde olduğu gibi. Olayın bir boyutu bu. Ama bir boyutu daha var ki örneğin Türkiye açısından söyleyecek olursak... ...yine Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre... ...Türkiye'de 2002 yılında 26,5 milyon hektar olan toplam tarım alanı... ...2011'de 23,6 milyon hektara gerilemiş... Hı -hı. Aynı dönemde eklenen tarım alanı 18.1 milyon hektardan 15.8 milyon hektara gerilediği gibi. 3 milyon hektar yani. Evet. evet. Kayıp var. Kayıp var. Evet. Türkiye'de toprak gaspı maalesef bizzat devlet eliyle yapılıyor. Türkiye içerisindeki. Toprak sanki salt Türkiye'nin başka bir ülkede veya başka ülkelerin Türkiye'de yaptığı bir eylem olarak anlaşılmasını tekrar altını çizelim. Toprak gaspının Türkiye'nin son 15 yıldaki büyüme stratejisi e, hani onun ön koşulu olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde ekonominin lokomotifi sayılan Enerji, inşaat ve madencilik projelerini gerçekleştirmek için tarım toprakları üzerinde yaşayan halkların hiçbir sözü hakkı olmadan bu toprakların gasp edildiğini biliyoruz. Hatta bu acele kamulaştırma kanunu işte böyle çıktı. Termik santral için Yırca köylülerini katledilen zeytinlerinden, zeytinliklerinden, Peri Vadisi'nde planlanan pembelik barajı için, Akkuş köylülerinden gasp edilen topraklardan, yine Efem Çukuru'nda köylülerin direnişine rağmen altın madeni, ...arama faaliyeti yürütülmek istenen arazilerden, Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattı için gasp edilen topraklara kadar... ...sayısız vakada bu acele kamulaştırma kararlarının çok önemli etkileri oldu. Evet, evet. aslında bu gasp edilen yerler yani toprak, su hmm. e, gelecek demek. Hayatımız, hmm. Hayattaki bağlantımız demek. E, bunların e, yok edilmesi, hızlı bir biçimde yok edilmesi... Hı -hı. Bu geleceğin elimizden alınması anlamına geliyor. Süremiz bittiği için daha detaylı e, bilgileri aktaramayacağız yine bu hafta. Hı -hı. E, ama bir daha e, şu yaz kampımızdan bahsetmek isteriz. Hı -hı. E, başvurularınızı e, Suhakkı e, sitesine yapabilirsiniz. www.suhakkı.org sitesinde e, 19-20-21 Ağustos Büyükada Yaz Kampı diye bir e, bölümümüz var. Oradan daha detaylı bilgileri de edinebilirsiniz. Yaşam için su etkinliğinde umarız görüşürüz. Bu haftalıkta bu kadar diyelim. Evet hoşçakalın görüşmek üzere. Hoşçakalın.